1317, numaralı konu, İbni Abbas'ın endişelenmesiyle ilgili başka bir kıssa, evet, İbni Abbas, Hazreti Ömer'le beraberdi. Hz. Ömer onun elini tutmuştu, Ömer, Kur'an'ın halk arasında yayıldığını görüyorum, dedi, İbni Abbas, ey müminlerin emiri, bu benim hoşuma gitmez, dedi, ben bu sözü söyledikten sonra Hazreti Ömer elini elimden çekerek, niçin, diye sordu, ben, çünkü onlar Kur'an'ı okuduklarında derinleşmek isteyecekler bunu yaptıklarında da ihtilafa düşeceklerdir, İhtilafa düştüklerinde ise bir kısmı diğerinin boynunu vuracaktır, dedim, Hazreti Ömer beni bırakıp gitti, tek başına oturdu, ben de kalkıp gittim, ama o günün bana ne kadar ağır geldiğini Allah'tan başkası bilmez, sonra Hazreti Ömer'in elçisi öğle vakti bana gelerek, müminlerin emiri seni çağırıyor, dedi, kalktım gittim, bana, sen ne söylemiştin, dedi, ben sözümü tekrarladım, Hazreti Ömer, senin yerinde olsam, bunu kimseye söylemem, dedi.